Şimdi bir kadıncağız içeride bana dert vermiyor, çarşaklı Benim kocam ayda bir eve gelir diyor ee, Kana kim bakıyor, ben kendim çalışıyorum diyor Evin kirasını kim veriyor? E, ben kendim veriyorum e, o Adam utanmıyor mu? Yani bir eve maaş getirmiyor mu? Ne maaş getirmesi? Ayda bir gelir gelir, alır, güzel diyor Aklıma geldi ki bir terim kardeşlerim Benim, mağdur kadınlara yardım derneği bir dernek kuralım en efelerimizi işine seçelim post büyüklü, pala büyüklü yün kuvvetli bu hakkından gelen. vallahi ciddi söylüyorum Böyle bir derneği kuralım çünkü kadınca müslüman müte değil çarşaflı çalışıyor elinin emeğiyle kazanıyor herif bir ay nerede sürtüyorsa sürtüyor. ben bu adam görsem kavga ederim Sakın İskandere Paşa'nın vahiyeti birisiyle kavga ettiğin diye diyarsanız bir daha beni ayıplamayın. Çünkü bizim sigortalarımız var ama o da atabilir yani. Bir zaman gelir, bizim de sigortalar pat attığı zaman ne olacak? O zaman böyle bir şey olabilir yani. Allah ıslah etsin, bize de sabır versin. Sabrım taşıyor. Adamın işi ne? Adamın işi kariyer çocuk, çocuğa bakmak. Üç tane çocuk da varmış. Karıya, çocuğa bakmak Gıdasını temin etmek Yapacağını temin etmek Mümini temin etmek Herifin alçağın vazifesidir Adamın vazifesidir bu Hatta kadın Doğurduğu çocuğa süt vermek zorunda değildir Meme emdirmek zorunda değildir Neden? Bebek bile olsa Yedirmek içirmek, kocanın vazifesi olduğuna Gitsin süt anne bolsun çocuğa baksın diyebilir Anne İslam bu kadar Kadınların hukukuna riayet ediyor Ve kadının Müslümanlığından bir istifade bu kadar Efendim, iyi böyle dört tane kara alsa Her gününden dört maaş, ayda bir dört bin yanlarına uğrarsa Geçimi yanında bir zek verir bu e, nasıl engelleyeceğiz? Bir devlet kuralım, bu gibi adamları Vekalı yanım yakasından tam ay başında geleceği zaman orada duralım şey yakasına, i̇ki yakasını bir araya bir getirelim Şöyle Bir de yukarıya kaldıralım Ayağı yerden bir kesilsin Sen bu zirni niye yapıyorsun bu Müslüman hatuna diyelim Çünkü Allah üzülme razı gelmez Mazluma yardım etmeyi de sever Bu mazluma kim yardım edecek şimdi Şimdi bu Maaşı vermese Herif kospuysu belki de dönecek onu da durmuyoruz. Yani bir isteyerek vermiyor ama o herhalde zorbalıklı alıyor. Çok zulümler oluyor bu selam kardeşlerim. Etrafta dünyada çok zulümler oluyor. Mazlumlara yardımcı olalım, mağdurlara yardımcı olalım. Herkesi adalete davet edelim. Toplum kuvvetli olursa böyle herifler böyle nahoş şeyleri de yapmaya fırsatta bulamazlar. Toplumun kuvvetli olması lazım. Yüreğim yendi de fırsatı bulmuşken onu da size açmak istedim. Efendim demek ki Büyük şeytanın taşlama günü cemre akabede Dilencileri de affeder Allah diye Oradan açtık sözü hani Her çeşit dilenciyi getiriyorlar önce Şimdi muhterem kardeşlerim Tabi genel insana saraka verir de insan asıl fakirleri Kendimiz arayıp bulmalıyız Gerçek fakirleri Fakirleri sevmek İslam'ın Peygamber Efendimiz'in adeti olarak Tövetsidir Fakirleri seveceğiz Fakir mahallelerden destek edinelim Arada fakir mahallelere gidelim. Bazı cumartesi da fakir mahallelere gidelim. emirgene' çeyişme, efendim, beyfeze bilmem, çeyiş yapmağı değil de, arada bir de fakir mahallelere gidelim. Fakirle beraber ağ, ağlayalım. Biraz da onların ırk görelim. Hakiki fakirleri tespit edelim, yardım edelim. ha geçen sene, bir şey anlattılar, ben yurt dışındaydım, yüreğim parçalandı. Bizim ihvanımızdan bir yaşlı kadıncağızmış, böyle, yokmuş veya İstanbul surlarından birisinin deliğinde barnıyorlarmış bir oğlu varmış o da akıl özürlüsüymüş efendim kış gününde bunları o sur kale kovuğunda bizim arkadaşlar bulmuşlar 15 gündür yemek yememişler çocuk çocuk akıl özürlüsü efendim, kadın ihtiyar efendim bir beri bir kemik kalmış Müslüman kadın ihvanımızdan 15 gün aç kalmışlar ya ne biçim dünyadayız yani o mahallede hiçbir insan görmüyor mu şu karşı tarafta iki kişi şey yapıyor diye ve bizim aramızdaki ihvanlık kardeşlik nasıl bir ihvanlık kardeşlik ki birbirimize niye haberimiz olmuyor gerçi Ömer'i bulan gene ihvanımızda kadın derneğimizden kadınlar bulmuş ama 15 gün sonra bulmuş yani bu işleri güzel yapmak lazım. Bu noktaya bu kerteye getirmemek lazım. Önceden bu hayırları yapmamız lazım. Bu yeri içiyoruz, karnımız toz, sıhhatimiz yerinde ama yazık işte Allah'ın bir mağdur kulu ihtiyacı, ağzı doğalı, kadıncağızdı, yanında da özürlü bir evladı vardı. Niye buna sahip çıkmamış toplum? Niye biz sahip çıkmamışız, biz daha yakını sayılırız? Bilememişiz. Ben elimden ölümüş edendim. Yani için. Hala acıyor Tabi birkaç gün bakmışlar, hastaneye getirmişler Aç insana birden yemek versen de olmuyor Koluna serum takmışlar, bilmem ne filan Birkaç gün sonra da dünyasını değiştirmiş ölmüş Yani 20. yüzyılın yüz karasıdır bunlar Öbür tarafta efendim Lüks dokantalarının önünde Lüks yemekler atılıyor Adam çayın, çay bardağının üçte ikisini içiyor 3'te birini bırakıyor Mezaketmiş, kibarlıkmış. Ben kurutmak artık olsa içini de kur, kur, yüce kadar içiyorum. Sonra bulamıyorum. Neden? Böyle kibarlık, kibarlık anlamam. Damlasını bir de ziyan etmem. Tabağı sonuna kadar sıyırıyorum. Yağı bile kalmasın. Neden? İsraf. israf, haram. Benim bulduğum düşüğü bilemeyen nice insan var. Onun için bizim Müslümanlıklarımıza kusur var, benim kardeşler. Sizin ve benim ve bütün Müslümanların Müslümanlıklarında çok büyük kusurlar var. Biz çok daha başbetirli çalışmalıyız. Çok daha aktif olmalıyız. Çok daha gayretli olmalıyız. Arayıp bulmalıyız. Fakir arayıp bulmalıyız. Demek ki dinancılığı bile affeder Allah. Tabi iyi niyetle gelmemişti onlar. Halkın merhametini istihüsü var için gelmişlerdi orada. Dülendiler. Para toplayıp gülecekler. Bir tanesini bizim arkadaş yakalamış. Mekke'de koluma. Targıyı sarmış, kanları üste çıkmış Allah hızası için bir şeyler filan bileniyor orada Tedatüzyıldan Türk olduğunu anlamış Koydu da kanlı Ne alkolünde demiş İşte bilmem, öyle, ne dediyse Aç bakalım demiş Zorla üstüne çurulanmış, aç vermiş Ciğer sarmış oraya, hiçbir şey yok <gülüyor> Türk gibi herif Efendim Polis de gelmiş tabii onların mücadelesinde Efendim almış, götürmüş. Toplada paralarda mücadele edilmiş. Allah'ın mübarek diyarında Allah'ın rızasına uygun olmayan iş yapmak hayır getirmez insanı. Onun misali bu. Onun misali. Çok misaller var anlatabileceğim. Ferah halka yahtı rizalikel mevkuş illa daferallahu lehu Yani bu hacca iştirak eden insanlardan hiçbir Allah'ın mahluku kulu kalmaz Allah'ını mağfiret etmesin bunu başka hadis-i de biliyoruz bu hadis-i şey olabilir kusurlu olabilir rivayet bakımından o öteki alemlerin dediği doğru kabul etsek ama Üniversitesi hocamız kitabını aldığına göre demek ki şey yapıyor doğru olduğu kanaatinde ama başka hadislerden biliyoruz ki hacının günahları muafirat olur annesinden doğmuş gibi döner evine hatta acaba Allah beni affetti mi diye düşünürse ihtiyahı o zaman kazanmış olur Tereddik bile etmeyecek yani. Allah günahları affetti diye. Ama nedir şartı? Helal para ile hacca gitmek. Onun için bazıları takva ehli bazı insanlar hacca gideceklerinde zaman arkadaşları giderlermiş 4 para alırlarmış. Bence ihtiyacı yok. Nerede bana haç parası kaç para? 20 milyon 30 milyon. Arkadaşlar 30 milyon 5 var. Tamam o parayı alalım Çünkü 5 para helaldir. O parayı lazım giderlermiş yani O da bir kurnaz istedik yani kendi, kendi parasında bir kusur varsa Hacına zarar olmasın diye Allah bizi temiz, helal Paralar kazananlardan eylesin Sevdiği razı olduğu ibadetleri Yapanlardan eylesin Huzurla sevdiği razı olduğu kul olarak Gidenlerden eylesin Fatiha-i Şerife mağaz şerevat şerife nın şerhleri kesir ile Hülhü Allah'ın Ahad suresi besmen hay Şerife Mahal Besmele 3 sarayatı Şerife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 Allahü'l-Belkü'l-Hakkü'l-Rudin -re Muhammedun Resulullahi Sadıkul Vadi'l-Amin Sallallahu Teala Aleyhi Al-Alihi Ejra'inna Tayyirin At-Tahirin Ve Ezi Billahi Minash-Shaytanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim İnnâ Erselnâke şahiden ve mideşiren ve mezîrâ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه ذكرة وأصولا إما الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن مكث فإنما ينكث على نفسه Yanan insan bize âhed alayhi Allah, fesây iktinhi ejran azzınna. Şükür Allah rabbina ala. Şüaana rabbina rabb al-insa. Fana yasifun. Sılaana al-mursalin. Ve al-hamdu illaahi rabbil alamin. وَلَنْ تَدِي أَهُو بِالْإِحْسَانٍ اَجْمَئِينَ أَلّٰهُمَّ ya رَبَّنَا ya رَبَّنَا ya رَبَّ الْعَالَمِينَ yapmış olduğumuz cümle, ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı kardeşlerimizin okumuş olduğu 8 adet sekiz adet, 8 adet salat-ı tehriciyeyi, 4447 tane'lik salat-ı tehriciyeyi 4 adet dört adet Kur'an-ı Kerim'i vesair hayrat ve hasenatımızı, zikri tesbihatımızı, hadmi haceganımızı, lütfun mekerenine kabul eyle yarabbim. Eksiklerine, kusurlarına rağmen ahsen ve etem olarak makbul eyle yarabbim. Fazl bunları okuyan kardeşlerimize ve bizlere, öcrü cezil, sevabı kesirler ihsan ile yarabbim. Şu aciz, aciz, naçiz, kusurlu e ibadetlerimizi, rahmetine nail olmamıza, rızana vasıl olmamıza vesile eyle yarabbim. Hasıl olan ücür-ü meşrubatı Peygamber Efendimiz'e hediye ettik vasıl eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına, intifatına, teheccühüne, şefaatine cümlemizi nail eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümeyi cümlemize nesil eyle yarabbim. Sünnetini ihya edeyip, şehit sevamlıkları kazanmayı cümlemize nesil eyle yarabbim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek Ali'nin ashabının, evracının, evladının, züriyyatının ve hasleten manevi halifeleri, varisleri saadat ve müşahiturk-ı eliyemizin cümlesinin, Allah büyüklerimizin, pirlerimizin, şeyhlerimizin, müşriklerimizin, hocamız Muhammed Saad-i Bursavi hazretlerinin, Kürşah Aleyhisselam'ın Ebu Eyyid el hazretlerinin ve ördemizin medarı, iftiharı sahip salihlerin, beldemizlerimizi fetheden fatihlerin, şehitlerin, razilerin, mücahitlerin ashab-ı hayalat ruhlarına dereceleri üzere ikram edeyi <gülüyor> Bu salat selamları ne maksatlarla kardeşlerimiz okudularsa, bu hatimleri ne niyetlerle indirdilerse o muratlarına bunları vasıl edeyi ya Rabbi. Muratlarını hasıl eyle ya Rabbi. Bizlere de dünyanın ve ahiretin Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını ihsan eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi koru yarabbim. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle yarabbim. Habirlerini türnür, ruhlarını mesrur, makamlarını ala eyle yarabbim. Ümmet-i Muhammed'e umurlu olarak lipseyle rahm eyle yarabbim. Hastalarımıza şifalar ver yarabbim. Dertlilerimize devalar ihsan eyle yarabbim. Hastalarımıza şifalar bahçeyle yarattık. Gönüllerimizin muratlarını sen bize ihsan eyle yarattık. Gayrıya muhtaç etme yarattık. Kimseye ele açtırıp boyun düşürme yarattık. Kimsenin karşısında hor, celil duruma düşürme yarattık. Şu hürriyet içinde yaşadığımız diğerlerimizi fasıkların, facirlerin, günahkarların, zalimlerin kalabesinden, düşmanların istilasından koru yarattık. Başımıza Takva ehli sana inanan hayırlı kimseleri geçiriyor ya Rabbi. Hayırsızları defu izale eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam bölgelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin mağduriyetlerini izale eyle ya Müslümanlara Müslümanlara zulmedenleri kahreyle ya Rabbi. O zalimlerin kahrolduğunu şu gözlerimize göster ya Rabbi. Onların diyarlarını, mallarını, evlatlarını Müslümanlara ganimet-i ile yarar. Müslümanlara şuur ver yarabbim. Müslümanlara dinlerine sıkı sarılmasını nasip et ya Birbirleriyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini nasip eyle yarabbim. Yolunda daim, zikrinde kaim, sevgili kullarını eyle Yer Yeryüzüne sevgili kullarını hakim eyle yarabbim. Senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle yarar. Maddi manevi her türlü insan ve miktasabatımızla senin yolunda çalışmayı, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, cihad etmeyi nasip eyle Dünyada ve ahirette cümlemizi mesut ve bahtiyar eyle yarattık. ve salihin, evliya ve mürselin, enbeyaullahın yanında, Neredeyse âlâne bir hesap dahil eyle Hadi Habibi edibine komşu eyle gören kullarından eyle yarabbim. Medvan-ı vasıl olan kullarından yarab. Bi hürmeti hüsna ve habibikel müştabah ve bi hürmeti esrarı suratil fâtiha. Canan, kız, Kur'an kursu edinler yardım toplamak istiyoruz. Evet, bu kız Kur'an kursumuz inşallah yakın zamanda hizmete geçecek. Yalova'da güzel bir yerde, geniş bir kurs. Yardımlarınız kuvvetli olursa, yanında bir arazi var, onu alabilirsek daha münasip olacak. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz 500 bin lira kadar para bulduğunu anlatıyor. Yüzdenin içinde Denizli Belediyesi'ne ait işte bilet vermiş. Kadın iyimiş imiş Efendim karakola haber ver Demişler Ama o bana soruyor ne yapalım diye Şimdi Muhterem kardeşlerim bulunan bir şeyin Sahibini bulmaya çalışmak esastır Madem Denizli bileti var Demek ki Denizli Bizim Denizli'de de radyo yayınımız var Denizli'deki kardeşlerimize Gitsin ben. efendim Şurada bir para bulunmuştur diye ilan etsinler Saydı, belki oradan bulunur bulunmadığı takdirde o zaman hayra verilebilir, fakire verilebilir o şeyin namına düşürenin namına Hadi aracı olduğu için bu bulanda da sevap alır. Ders verebilir misiniz diyor. Verelim. O önemli Allah razı olsun öyle ders verelim diyor. öteki işleri ondan sonra halledelim beraberce söz edelim. Estağfurullah استوكن الله استوكن الله استوكن الله استوكن الله استوكن الله،, الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه واسال في التوبه Salam fikret ve hidayet elenin. İnnehu, huwa tabaabu rahim. Tabata, abdun zali min linsih. La yemit linsih ma'kan ve la hala kan. Ala nushura. Allahumma, anta Rabbi. La ilaha illa anta kılattin. Ve ana abdika. Ve ana ala ahbika ve wa'dika nustatte. Aiz bismi sharma Ebu, e -e, ve -e bu öyle ki dünyanın ve o o bizimdi korku ile ki إنه لا يوتل ذهن tevbe ederek girilir. tevbe ettik. Allah tevbeinizi kabul etsin. günahlarımızı bağışlasın. Bundan sonra haramlara günahlara bulaştırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Üzerinizdeki kulakların sahiplerine ödeyin. Madem tarikata girdiniz artık iyi bir kul olmaya azmettiniz. Kul hakkı da kalmasın üzerinizde. Namaz, oruç borçları varsa ödeyin. da ödeyin. İbadet üşüte kalmasın. Targınlarla barışın. Her gün abdesti gezin. Artık her gün Zikir vazifelerinizi onta zaman yapmaya başlayın Zikri istediğiniz saati yapabilirsiniz Kıbrıya dolu oturursunuz Diz çekip hürmetli bir şekilde Gözlerinizi kapatıp evvela 25 defa estağfurullah dersiniz Sonra bir fatiha üç kuyruğu Allah'a okuyup Bunları peygamber efendimize bağışlarsınız Şefaatini talep edersiniz Saadat ve meşayirimize Küllerimize şeyhlerimize hediye edip Onların manevi hümmet ve yardımlarını Talep edersiniz Sonra gözünüz kapalı Rabıtayı merkep yaparsınız Rabot emniyet yapacak demek ya işin rabot emniyet yapması demek gözünü kapatacak nasıl öleceğini, nasıl yıkanacağını, nasıl dönüleceğini kabilde nasıl sorunlu sual olacağını, kıyametin nasıl kopacağını kıyamet kopulacak nasıl kabilden kalkıp mahşer elinde toplanılacağını, mahşer elinde neler olacağını mahkeme-i kübrayı, ma mizanı, teraziyi sıratı, cenneti, cehenneti düşünecek gözünden şöyle düşünüp tefettir edip geçirecek Ehl-i cennetin cennete serine serine nasıl gidip şad olduğunu, bahtiyar olduğunu. Ehl-i cehennemin de cehenneme atılıp nasıl cehir cehir yanıp azaplar gördüğünü düşünecek. Kendim esine diyecek ki, ''Öymetsin, madem derviş oldun, aklını başına takla. Ahirete geçtiğin zaman cehennemlik olmamaya gayret et. Cehennemden kurtulmak için neler yapmak gerekiyorsa, yapın. Cenneti kazanmak için Allah'ın sevdiği işleri, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutun. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyün. Söyleyeceğimiz ibadetleri, taatleri yaparak yaşayıp cenneti kazanmaya çalışın. Cehenneme düşmemeye dikkat edin. ve size böyle ey böyle yap diye nasihat edeceksiniz. Ölümü düşündükten sonra bu bir. Ölümü düşünmek biraz çünkü hadis-i şerifte tavsiye edilmiş. İkincisi, rabıtayı müşid yapar Yani Derviş, mürşidini göz önüne getirecek, gözü kapalı, onun <gülüyor> gönlüne gönlünü bağlayacak, ondan gelen füyüzata nail olacak. İşte bu rabıtayı mürşid denilen şey manevi bakımdan uzakta da olsa mürşidiyle iltidak kurmak tarikatta çok sayız almaya ve ilerlemeye vesile olan bir çalışmadır. Şimdi de bizi karşınıza böyle hocalarımızla göz önüne getirin, gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek falan, fevbi ilahıya mütezzür olun, bize rabıtayı yaparak zikri öle yapsın. İnsan rabıtayı yaka yaka, rabıtadan fenafi şeyh makamına erer, fenafi resul makamına erer, fenafillah haka billaha ilerlemesi, seyri küçülükünde yükselmesi mümkün olur. Bunu da güzelce yapacaksınız. Üçüncüsü, başınızı şöyle kalbinize doğru çevirip, kalbinizi iç aleminizin katastrofücresi gibi düşünüp o aleme sizin de dahil olduğunuzu düşünün. İnsanın gönül alemin nurludur ama günahlardan kararıyor. O alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu tefekkür edip, diyelim ki ya Rabbi biliyorum ki ben senin huzurundayım, biliyorum ki sen bana şah damarından daha yakınsın, biliyorum ki her yerde hazır nazırsın, Diyorum ki sözlerimi duyarsın, içimden geçenleri bile bilirsin. Ben senin kulunum, sen benim ademlerim, Rabbısın. Ben senden yardım istiyorum, bana yardım eyle. Ben de seni zikreden, sana şükreden, iyi kullandan olayım. Ölkesini refik öle yarat diye dua edersin. Sana da rabıtayı kalplerler. Demek ki ölümü düşünmek, meşhudu düşünmek, rabıtayı kalplatmak mezzetelerinden sonra Elinize tezbiye alıp zikire başlayacaksınız Bir defa estağfurullah çekin Zikir olarak ilk girenlere vazife veriyorum biz estağfurullah Yüz ya ilahi illallah Bin defa laf i yani Allah Allah demek Her yüz defasında bir ilahiyi En temaksudu ve bir derken maktubu diye söylemek Bunun manasını öğrenip, Manasına Şuurlu olarak söylemek Yüz defa salavat-ı şerife getirmek Yüz defada gülüvallahu Allah okumak. oturmak, fikir. Estağfurullah. La ilahe illallah. Allah. Salamat şerife. Gülüvallahu ahad. Şöreleri. Bunlar günlük fikirleriniz olsun. Bunları yapın. Bitince fikirleriniz. Öyle evet, dua edin. Kendinize, yakınlarınızı, dünyanızı, ahiretinize dualar edebilirsiniz. Allah dua etmeyi de sever. Dua da ibadettir. Bizi ve hocamız olarak duadan unutmayın. Şimdi ben size yıkır terkini edeceğim. Beni dinleyin. Kadınlar, erkekler hepinizi dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Yurun devam edin La ilahe illallah La ilahe illallah La Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın gözünüzde yumun içiminden Allah demeyi sessiz olarak devam ettirin Allah mübarek etsin işte böyle sessiz zikretmeye mikri kalbi derler bu çok sevabı milyonlar olan çok sevaplı bir zikirdir kalbinizi bu zikre alıştırın böyle kimse duymadan anlamadan, dümdüde kıpırdamadan Allah demeyi gecede gündüzde yolda her yerde böyle kalbinizden zikredin ki sevabı çoktur ahirete büyük sevablarla varasınız tabi harikatta zikir çok önemlidir sevabı çoktur ama vazife sadece zikirden ibaret değildir dervişlikte derviş tam müslüman demek olduğuna göre tam peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde bir şekilde hareket etmen çalışacak. Namazları evvel vaktinde cemaate kılmaya dikkat edin. 27 sevabı var. Cuma'yı terk etmeyin, cemaati terk etmeyin, cihadı terk etmeyin, hayırlı işleri terk etmeyin. Her namazlardan ayrı sevaplı bazı havazlar, ibadetler vardır. Onları da söyleyeyim, onları da yapın, O sevapları da kazanın. Sabah namazından sonra. Duan ile oturup, zikirle, evlat ve dualarla meşgul olup Kerahat vakbi çıkınca kalkıp İki rekat, dört rekat İşaret namazı kılınır Bir haç ve ömre sevabı var Tam hac ve ömre sevabı Bunu kaçırmayın bir Sabahla ve öğlenin arasında duha namazı vardır Onda, on birde, öğlene Kırk dakika kalıncaya kadar O da dört rekat, çeşit rekat, on iki rekat kılınır Hadis-i tavsiye edilmiş Onu da kaçırmayın iki akşam namazının arkasından artı rekat evrâbin namazı kılınır. O da hadis-i şerifte vardır. Dört ve iki rekat de olabilir. İki rekat bile olsa hiç olmazsa kılın, kaçırmayın. Üç. Bu insanın günahlarını aklına sebep olur. Denizlerin tepkiği kadar çok olsa bile. kaçırılacak bir namaz değil. Yatarsın geceliğin atas alıp dört rekat namaz kılıp abdestli iman dikkat edin, çünkü abdestli yatanın bütün gecesini melekler etrafına toplanır, ibadet etmiş diye yazarlar. Gecesi çok sevaplı geçer, ölürse imanla geçmesine sebep olur, da kaçırmayın. Bu da çok önemli bir sevaplı ibadet. Gece uykunuzdur dönüp, kalkıp abdest alıp, gece namazı, teyancı namazı kılın. O zaman göğün kapıları açılır, Allah kullarına Celle Celaluhu seslenir. Yoksa benden bir şey isteyen, Haydi istesin. Göreceğim dediği zamandır, onun için o teheccüd manazını kılmaya çalışın. Hazartesi parçamda oruçlarına ve diğer hadis-i tavsiye edilen size sevaplı oruçlarını tutun. Kur'an öğrenin, ilim öğrenin, İslam'ı öğrenin, İslam'ı, İslamı yaymaya çalışın, cihad edin. Malınızla, dilinizle, tantırlı imtihanınızla İslam'a faydalı olmalı, Müslümanlara faydalı olmalı çalışın. İslam'ı sayınmaya çalışın. Doğruca sevaplarınızı arttırmaya Kazancınız çoksa hayır hasenat yapın Sevabınızı arttırmaya çalışın Bütün ömür boyu çalışacağız çalışacağız Bu sevaplarla ahirette inşallah Allah'ın mutfuna erersiniz Dünyada ahirette Allah bahtiyar eylesin İkinci dikkat edeceğiniz husus Günahlardan kaçınmak Haramlardan günahlardan kaçınmaya çok dikkat edeceksiniz bu zor bir şeydir, bu devirde çok zordur. Eskiden kadınlar çarşaflıymış, kafesin arkasındaymış, istilat yokmuş, kadın erkek harman çoban, karışık, kar, karmaşık değilmiş. Ama şimdi öyle değil. Elhamdülillah biz çoktandır otobüse falan dinleyelim ama otobüsler, tramvaylar eskiden tıklım tıklım kadın erkek dolu olurdu, herhalde gene devam ediyordur. Prezler malum, efendim insanların büyüğü duyguları zayıfladı, Açıklık, saçıklık, ödeksizlik, yaygın Bu derecede Müslümanlık zor Şehirde gel, dağda kolay Dağda kuşlar var, ağaçlar var, manzara var Oh ya çok şükür Müslümanlık var. Şehirde Müslümanlık zor Onun için gözünüze sahip olun Dilinize sahip olun Haramlardan kaçının Çünkü günahlardan kaçın Bu yüksek derece kazanıyor insan Sevaplı işler namaz kılmak kadar, Millete oruç tutmak kadar geliyor Hem de terhiz diyor filan barış tutuyor, tespih tutuyor, kolay hadi bakalım, balayı sen, mertsen erkeksen, gözüne sahip bakın, haramlara bakma, hadi bakın diline sahip ol onlar zor onun için güzel işleri yaparsanız çok büyük mükafat alırsınız, Allah kendi rızası için günahlardan vazgeçen uzak duran, sıyrılan kaçınan kulları çok sever bunu bilin, tarikatta ilerlemek haramlardan korunmakla olur ile olur yani Üçüncü tersiyemde hıranızı güzelleştirmeniz. Olgun bir insan olmanız. Anlayışlı, akıllı, fikirli, sabırlı, şükürlü, çalışkan, gayretli, aktif. Bir Müslüman azıcısınız, ben her bakımda. Allah'u Teala Hazretleri. <gülüyor> Bu üç ana esası güzel uygulamanızın rahatsızı iletsin. Sevap kazanacak işleri yapmak, günaha düşecek şeylerden kaçınmak, kendinizi olgunlaştırıp, iyi bir Müslüman haline getirmeye çalışmak. Ahlakınızı geliştirmek. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç gülü Allah'ı yapıyor. innema ma yebayae unma yahyillahu faqa aydihim kelenneke ta ina ma alfa bima Allah'a söz vermeklektir ve hali olursanız çok sevap kazanırsınız hem için Allah'ın yanında daim olun Allah'ın zikri çok sevapı ibadettir tasavvuftan tarikattan tasin kalmayın. Verdiğiniz sözlerden geri durmayın. Vefalı olun. Allah-u ibadetlerini güzel yapanlardan ve şeytana kapılmayanlardan, uymayanlardan, Kur'an-ı Kerim yolunda güzel yürüyenlerden, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılanlardan, onu iddia edenlerden Müslümanlara ve İslam'a güzel hizmet edip çok ecirler kazananlardan eylesin. daha erdirsin arif kullar eylesin, muhabbetullah eylesin, aşkullahla muhabbetullahla aşık-ı sadıklar olarak çalışıp güzel işler yapmayı nasip eylesin Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak kalıp cennetiyle, cemaliyle taltif olunmanızı nasip eylesin Allah. bir hürmeti esrar Bismillahirrahmanirrahim Evet, benim zamanım müsait Sizlerden de zamanı müsait olanlar bilmesinler, soruların cevaplarını veririz. kan ve iki hemşirem için sizin ders tariflerini onların buraya zor, mesafe olacak görebilir miyim? Olur, kabul ettik. Selamlarımızı söyleyin. Esat olunca götüreyim, görüşelim, pekala, tarikata kabul ettik. Bulunduğumuz sörvede hak mazirten yaptıracak bilimleri bulunmayınca bu görevi yerine getirebilir miyiz, çekeriz, hatta cülyansızlık kalmayın kalmayız. Fenerciye ben Öyle öyledik kardeşlerin salamları var, Fenerciye aleykümselam, Allah sizlerden de onlardan da razı olsun. Ben yüzde kırk evlerimde özürlüyüm, lisan özürlüyüm, kendime uygun bir iş arıyorum. Allah razı olsun, üç bir işçi bulma kadar şirketlere münacaatım olduğu bir sonuç alamadım diyor. Ellerimden bebenen özürlüyüm diyor. Evet, özürlü bir kardeşimiz var, çalışmak istiyor. Ona uygun bir iş ne olur bilmiyorum. İlgilenenler onu arayıp kursunlar. Adresin, ismini verseydi daha iyi olurdu. Bundan bir buçuk yıl önce falanca yerde bir dernek kurdu, kurduk. Halihazırda derneğimizin maddi imkanları sıfırın altında. Herhangi bir faaliyet yoksak devamlı boşlanıyoruz. Bize destek veren bir esnaf bile yok Ki biz de paraya iş yapalım Koyucumuz da var Biz ne yapalım Emirlerimizi bekliyoruz diyor Şimdi Tabi Dernek demek Görülüp toplanıp bir araya gelmek demek Yani bir araya geleceğiz Maksadımız Müslümanların bir araya gelmesi Bir araya gelecekler Oturacaklar Bak burada Allah'ın kullarıyız. Efendimizin hizmet etmesi lazım. Allah hizmet edenleri seviyor. Yapacak vazifeler yapılmadığı zaman Müslümanlar sorumlu duruma düşer. Allah bu güzel günlerin hesabını sorar. Bu güzel günlerde İslam için çalışılmayıp da şöyle memleket çağatırların istilasına uğrarsa başka ülkelerde olmadı mı? Emsali yok mu? Çalışmamız lazım. Efendim İslam dininde namaz bir ibadet onun gibi zekat da bir ibadet değil mi? Parasal da, parayla da ibadet mecburiyeti yok mu? Onun için hepimiz elimizden geldiğince yardım edelim diye nasihat etmek gerekiyor birbirimize. Nasihat ederek efendim bu tembelliği bırakmamız gerekiyor. Aslında insan Allah yolunda çalıştı mı özel olan şahıs adresini verdi, şurada tutuyorum. İlgilenene ver, vermek üzere İsmini ilk başta şey herhalde Duymasın diye vermediği için ilan etmiyorum, ilgilenen kimse varsa Veririm Evet Evet her şey parayla oluyor muhtemelen kardeşlerim İslam'ın gelişmesinde de Böyleydi, Ebu Bekü Sıddık'ın Bilmem kaç bin altını vardı, herkese Resulullah'a verdi, Eflam'ı zilin Yüreğim, güzelince paralar geldi. Paralarla oluyor bu işler orduların teçhizi, silahların alınması bugün Azerbaycan'ın elinde modern silahlar olsun Ermenistan'ın silah çıkırır Türkiye'ye komşu olur parası olmadığı için olur. Bosna elinde modern silahlar olsun, füzeler olsun Türkistan'ın silah çıkırır, Müslüman mantıkarıyı gösteriyor da İslam cümleyi de kurarlar parasızlıktan oluyor, Müslümanlar parayı vermediği için yeniliyorlar İngilizler Çanakkara'ya kadar gemilerini yanaştırdılar oradan top atıyorlar, bizim askerleri şehit ediyorlar bizim toplarımız onların yenilerine uğraşmıyor teknolojik yerlilikten ödüyoruz biz parasızlıktan, teknolojik yönden geri olduğumuz için kaybediyoruz imanımız var, cihadımız var, devletimiz var, iyi niyetimiz var, yetmiyor para para ortaya konulacak müslümanlar ciddi çalışacaklar bak güzel bir misaldir Japonlar Amerikalılar'a yenildiler, iki tane atom bombasını yiyince, Kroşuma, Medezaki, üçüncüyü Tokyo'ya atacağız, ha deyince, Japon İmparatoru dedi ki, ey Japonlar, hala düşmanlarında çok ileri silahlar var, iki şehrimizi mahvetti, Tokyo'ya da atarsa, biteriz, teslim ediyoruz. Kayıtsız, şartlı teslim oldular ama, bir cümle söyledi, dedi ki, savaş şimdi başlıyor. Şimdi gitmiyor var. Karaş şimdi başlıyor dedi Bak şimdi Amerika'yı yenmiş durumda Japonya Neden? Japon parası Amerikan parasından kuvvetli Japonlar Amerika'ya yerleştiler Japonlar Amerikan şirketlerinin sermayeleri Oldular Misrelerini aldılar Avrupa'ya mal satıyorlar Amerika'ya mal satıyorlar Türkiye'ye mal satıyorlar İçincu, Nissan, Toyota Efendim bilmem Mazda bir ismini isim öğrettiler bize, harıların paracıklarında alıyorlar, Japon harikası gaz sobası, ne harikası, kokudan yanına yaklaşılmıyor ama kokusun dünansın düşküden. Aldatmaca, boyamaca, şey yapmaca, hepsini biz kendimizi yapabiliriz aslında ama yani parayla oluyor ekonomik savaş çok önemli. Bu ekonomik savaşta ben ne diyorum size, düşmanınızın malını almayın, yedersiniz onu. Anlayın da bak nasıl şey yapacak Nasıl bize gelir Türkiye'yi çok güzel bir pazar olarak görüyorlar Bizim ağalarımız, paşalarımız Hepsi efedir Efendim 500 mercedine çıkar aşağıya Dümnaz'da efendim. efedem dediği zaman da Merced ve sardıkasının sahibi şöyle Korkuna geriliyor, gebeğini geriyor Şöyle kadar fiyatlı da, Veriyor, alıyor, veriyor, alıyor Ama azıcık şeyde geç. Sendi yandı Araba ya Şekersan yapıyor, yersan yapıyor, İtalya yapıyor, Rusya yapıyor, Türkiye, Tayland arabaları, Romanya yapıyor, Batı Amerika bilmem ne filan. Türkiye niye yapamaz? Yapar daha alakası yapar geliştirir. Hı hı yani yabancı malı kullanmayacağız, düşmanımızın malı katıya almayacağız. ölsek ölecek durumdayız. Memleketimizde servis var, mevzu var, var, her türlü internetimiz var. Hiç başkası malını almayın. Yani almamayı herkese söyleyin. Tezleri yani bese, bese kargayı o için güldürür. Sen ticaret yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun, renginleştiriyorsun. O paraları gizli, getiriyor, düşmanlar veriyor, seni yeniyor. Türkiye'ye zengin olsa. Yani kullandığınız bir yabancı mal demek o kadar paranın düşmana yardımı demek. Deterjenmalar, losyonlar şampuanlar, övünler, zövünler, buralar, sportler, efes külsenler, vesaireler, esaireler yani hani İslam'da içki haram ama büro yapmak zor bir şey mi? Yani ne mantık? Anlayamıyorum. Yani yapılamayacak şey al, anladık ama yeme ya içme. Yani o mi şu anda yine ne ses bak. Hükümet işçiye para veremiyor, memura para veremiyor iç borçlanma, dış borçlanma Bir ayda şu kadar para dışarıya ödüyoruz Herkes evine de döviz parası koymuş, Türk parası koymuyor Dövizin enflasyonu kadar da Amerika'ya senede %10 Efendim e, şeye e, Almanya'ya yüzde %6, Fransa'ya bilmem ne kadar para kaptırıyoruz Böyle aptalık olur mu ya? şeydir Kim çamur ile yıka? Sabunsuz insan pek akı olmasın, pek parlak olmasın, cihlet çiğneme! Öbür bir çılır yeme, içme! Yani ayağın iç, koyun besle, kendi mahcubunu kullan, şu hareketlere para kattırma, bu bir savaş! Savaş bu! Oyuncak değil savaş. bir şey almayacağız, anlatamıyoruz, ekonomik! Devletler şimdi komersiyel devlet oldu, ticari devlet oldu, yani Ticaret de gelişiyor, ticaret olmadığı zaman batıyor. İç ve dış ticaret dengesi alanı bir şey zaman gemisi batmaya başlıyor. İngiltere batmak üzere. Efendim Fransa sallantıda, Avrupa parası tehlikede, tamam işte tamam yürümün tam batacağı sıra. Ne destekliyorsun, ne alıyorsun, alma. Cemen, sabret. Ne aç kalesin, ne açık kalesin. Bunun millet bir olduğunu bilmiyor. Hele hele minavarlar, aydınlar hiç bilmiyor Hocam git İşim mi yok diyor Girecek yabancı şiper marfoda Donduracak bilmem kaç yüz bin bilmem kaç milyonluk parayı Ücünü aldım diyecek E memlekete batırıyorsun Şişenin mahallemdeki adamdan al çok aracıktan şeyden Şöyle Bakkal dükkanına oturdum Gittim inşaat malzemesi satan dükkanda oturdum, başka yerde oturdum Ticaret mallarımızın %50'den fazlası gayrimüslimlerin imalatı 60'ız yani açıkça söylüyorum memleket olarak 60'ız Malı ben üreteceğim, kendi malımı kullanacağım, başkasına da satacağım, o zaman zengin olacağım Dışarıdan boyuna dünyanın en güzel pazarı çünkü en enerji insanları Konuşuyorlar mı? Herkes malını buraya yığıyor, satıyor Onları alıyorsun, kendi sanayin ödüyor senin paran dışa gidiyor Sudan sebeplerle Tozdan sebeplerle Dışa gidiyor Anlatamıyoruz bunu millete Siz anlatın biraz, yakınlarınıza şeyleri söylüyor Çok önemli, savaş Düşmanın cephane verir mi insan, silah verir mi? Para verir mi? Para demek silah demek Para kazandırır mı insan düşmanı? Çarşıya pazara çıkarken yarattı ben hayırlı kimseyle alışveriş yaptır Müslümanın malını bana nasip et diye dua edeyim ben şahsen siz de öyle dua edin Müslümanın malı almayın aklınızı kullanın Hocam her tanesinde allah'u Teala'nın birer ismi olan tesbihle tuvalete girilmesine mahsur yal mıdır? Tabi böyle ayet, hadis Allah ismini olduğu şeylerle mümkünse öyle yere lazım hemen dışarıda tutmaya çalışmak lazım ama cepte olunca, sarılı olunca Üzerine sargı kıyan olduğu zaman mahsır yoktur demişler Kazama mahsır olmaz çünkü içeride dışarıda değil yani Şu anda imam nikahıyla e nişanlıyım Hanımım daha evvel açık olduğu halde şimdi teseffürlü Hanımım Min demiş ama hanımım demek çıkıyor Döne kadar her şey normal Fakat annem ve babam onlardan hiçbir maddiyet beklemediğimi istemediğim halde ve yani hiçbir mazeretle olmadığı halde Amerika ve babalık haklarıyla beni tehdit edip haklarını helal etmeyeceklerini söyleyerek söylüyorlar düğünle gelmiyorlar ben kendilerine bir ihtiyarlık güvencesi olarak söyledikleri için beni kendilerine bir ihtiyarlık güvencesi olarak söyledikleri için de sen söylediklerini haşardan veriyormuşum gibi telaşa düşmüşler efendim Ni şeriat mühim emrediyorsa bize bildirmenize rica ediyorum diyor Şimdi, evlilik de mimodan edecek insanların birbirleriyle rızasıdır. Mimodan budur. Kız ve erkek birbirleriyle razı ise evlenirler fakat, tabi annelerin babaların da bazı mezheplere gerek, mesela kızın anne babasının velisinin hakkı vardır. O izin vermeyiz olmaz diye mezhepler var. Bir de kızındır doğrudan dolayı hak. Tabi annelerin babalarının da böyle mutlu bir vesile de üzülmemeye çalışılması esas olmalı. Yani annenin babanın da rızasına uygun bir lancik bulmaya çalışmalı. Ama böyle iş olmuş bitmişler yani nikahlanmış nüsh imam nikahı demek işte artık bunun şusulusu yok şimdi pişmiş yaşa katılmaz artık. Burada anne babanın böyle anlayışlı olması lazım. Tabii anlayışlı değiller. Ne yapacak o zaman? Nikahlanmış da bu, lüzumsuz yere kadın da boşanmaz, evli, şeran, şer, şer ne yapacak? Yumuşak cillilikle, annesinin babasının kendini almaya, endişeleri izale etmeye, onları sevindirmeye çalışacak. Bu politikayı uygulasın, başka çaresi kalmamış. Yani anne babasına intifat edecek, hediye alacak, ötecek evlerini söyleyecek, anlatacak, uyuşacak. Bir başkası, ben nişanlığınızı evlenmek istiyorum ama bazı hastalıklarım, marazlarım olduğu için evlenemiyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allah şifa versin. Yani şeye mani olan, evliliğe mani olan marazı izade eylesin. Oruçlu iken el ile istinna etmek yani Mücanzak e, hale gelmek, kefaleti gerektirir mi? Bu tabi doğru bir şey değildir. Orucu bozar, kesin kesin olarak orucu bozar. Efendim, bu konuda alimlerin, şeylerin muhtelif kanaatleri kefaleti gerektirir diyenler de vardır. O bakımdan şey yapmama devlet etmek lazım annem benim evlenmeni istiyor ancak ben Kur'an kursuna gitmek istiyorum Ahlaki ilimleri öğrenip faydalı bir anne olmak istiyorum bu durumda sizin görüşünüzü alabilir miyim nereye tavsiye edersiniz Efendim parancı yere gidebilir miyim Ablam vermiş için dua edermişsiniz diye 3 şey istemiş Şimdi Kur'an gitmek istemez Ürümleri öğrenmek Güzel bir duygu Bunu tavsiye ederim Fakat e, Annesi babası da demek evlenme yaşına gelmiş Evlendirmek istiyorlar Hayırlı bir kimse olursa Reddetmeyip evlenip, evlenip Evliliğin içinde eğitimini gelişmesine çalışmak uygun olabilir. Geciktirmek yerine öğle, eğlenmeyi tercih. Yeni bir giden mahrum kalınca efendim e, esas itibarlar Allah'a inanıyor. Ben Müslümanım diyor. Kur'an'a bağlı, Peygamber Efendimiz'e bağlı. Fakat cahilliğinden söylediği sözlerden dolayı, yaptığı işlerden dolayı kafir olabilir. Küfür durumuna düşebilir. Mesela ben baktım o hadise ermez, onu kabul edemem. O ayeti anlamaz değil derse, anlamazsan kafir oldun işte Allah'ın ayeti inkar edilir mi? safir onu verir insan. Ee, onun için cahillikten kurtulma ve bilmediği şeyi sormadan kesin karar vermemeye ve İslam'ın emirleri iyi öğrenmeye çalışmak lazım. Uluslararası ilişkiler bölümü, Efendim, Efe'lâ muvaffaziyet için dua istiyorlar Allah imkanlarında kardeşlerimize muvaffaz ödürsün İslam'da o dostluk nasıldır diyor soruyorlarsa bir kimseyle çok samimi arkadaş olduğumuz şey yapıyor böyle eğer bu sevgi Allah yolunda yürümemize hiç katıyorsa yine de sakıncalı mıdır? şaşkınız bu savaş tavsiye edeceğiniz tabi olmak istiyoruz diyor Tabii Müslüman'ı Müslüman'ı sevmesi lazım bu sevginin samimi olması lazım Arkadaşın içten olması lazım böyle bir muhabbet rahat bir şey Efendim iyi bir şey, tavsiye edilen bir şey. <gülüyor> Ama bu sevginin, muhabbetin çok fazla olmasında bahsediyor. Diyor ki yani o arkadaşımıza aynı yerdeyken onunla sohbette bulunurken ne yemek, ne içmek, ne içe, ne de benzeri ihtiyaçları hissetmeyin. Bundan da tedirgin oluyorum diyor. Yani bu kadar da fazla mı diyor. Tabii tabi kontrol ederek aşırı bir noktaya kaymaması dikkat etmedi ama Allah yolunda arkadaşlık sırt Rıza-i için olunca tabi samimi ve içten olur Erhamd'in <gülüyor> bu konuda güzel e, olması gereken şekli öğrenmek istiyorsan İmam Gazali'nin i̇hya Ulumunda kardeşlik bölümü vardır 1. ciltte onu okumasını tavsiye ederiz. benim hiçbir işim yolunda gitmiyor diye birisi benim babam kızdığı zaman bedda eder Bana da çok bedda etti İşlerinin de yolunda gitmemesi ondan olabilir demek istiyor Bu konuda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Tabi babası nasıl bir insan Yani müslüman da bu evlatlarını güzel yapmıyor da ondan bedda ediyorsa işiret gitmez Anası babasının hoşnut etmeye, gönlünü alma, evlatlarını güzel yapmaya çalışacak Hayır dağını almayı başarması lazım ama annesi babası kusurluysa, yumuşak yumuşak ona yine böyle e, damarına basmadan yaklaşmanın yolu önemli Bilmalı onu yani Bir hanımın düğü büyüğü üzerinde, büyüğün de hanımın üzerindeki hak ve görevleri konusunda bilgi verilmişsiniz Bu uzun bir konudur, şeye sığmaz Ama Efendim e, Mecmaül Adâh diye bir kitap vardır çok güzel bir kitaptır. köşe eski ahlerine tertip edilmişler, yana de basılmıştır. Gitsinler, Mecmail Ağdat kitabını alsınlar. Bu bir eski Müftü Efendi'nin yazdığı çok güzel bir kitaptır. Ben kadının, koca üzerinde, kocanın, karı üzerindeki vazifelerini, hadis-i şeriflere bayarlı, güzelce anlatmıştım. Sayfalarca süre, da okusun. Ben, Efendim Zahid Efendimiz'in cemaatim benim diyor Yani bizim cemaatimizden de ne kadar o Sakal bıraktık memurluk devam ediyor Sakalımıza karşı çıkmamaları için sizden de cemaatten dua bekliyoruz diyor Pekala Allah Kıssü himayesinde eylesin Gönlüne göre işlerini rastetirsin ee, Hocam bu sistemde neye başvurmak caiz midir Bunun ölçüsü nedir cahildir. Çünkü netice kadar bir haksızlığa uğramıştır. Hakkını arayacaktır. Hakkını arayabilir. Hakimlerin içinde de elbette yani Müslüman olup, hukuk yapıp o makama gelmiş iyi insanlar vardır. Adalet düğmesine sahip insanlar vardır. Bunun ölçüsü istediği isteğin İslami bakımdan haklı olmasıdır. Yani haklı olduğu şeyi dava edip isteyebilir uykokulu bir tane bir oğlum var diye hangi okula göndermemizi tavsiye edersiniz ben dini bilgileri kazanmasına yardımcı olacağı için bir imam hatip okuluna gitmekte öncelikle tavsiye ederim çünkü çocuk bu yaşlarda dini bilgisi aramazsa sonradan ben öğretilemiyor okulda öğrensin kaliteli bir okula göndermeye çalışsın Anadolu İmam Hatip Okulu filan gibi böyle yabancı dil öğreten şeyler oluyor ya da Herhangi bir normal okula gönderse bile Yaz aylarında, akşamlarda, pazarlarda Dini bilgisi kazanmasını sağlayacak Efendim eğitim versin evet. Sibere uçanın arkasına namaz kılmak caiz midir? Caizdir Sigara ferati tahminiyle tahriniye ile mekluhtur Bazı mezheplere göre haramdır ama Yani inan Sibere uçuyor diye altında namaz kılmazdır Yapılamaz, kılınabilir Allah kurtarsın Doğru bir şey değil Bizim mesleğimize göre sigara içmek kerahati tahriniye mekruhtur. Fitinedir diyor yani. Haramının mekruhunu diyor. Kerahati tahriniye ile mekruhtur. Efendim bazı mesleplere göre haramdır. Suudi Arabistan'da fesa vermişlerdir haram diye. Ama israf olması haramdır. Çünkü para alaya gidiyor. İsraf oradan haram. At ciğere, kara ciğere zararı oluyor. E, kansere sebep olduğunu biliyoruz, Sibel içenlerin %80-90'ının kanser olduğunu biliyoruz. Sıhhat ile suyu kat etmesi de haramdır, o bakımdan doğru olmuyor. Haramlık tarafı kuvvet kazanıyor. İçenleri Allah yakın zamanda kurtarsın. Hatta hemen kurtarsın, Dışarıda çöp yönü kesin akımlarımızda şey varsa, efendim içmeyin.